...leşmiştik. Şimdi usulü fıkıh neye denir ve fıkıh neye denir onu paylaşalım ve onun diğer ilimlerle olan bağına dikkat çekelim. Ebu Hanife rahmetullah aleyh her şeyi bütün ilimleri neredeyse fıkıh olarak değerlendiriyor. Hoş bir değerlendirme hoş bir bakış. O dünyaya o gözlükle bakıyor. Şöyle diyelim, genelde fıkıh ne diye tercüme ediyor veya aktarıyor, bize tarif ediyor? Kişinin lehinde ve aleyhinde olan şeylerin hepsini bilmek diye. Bir kişinin kendi lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bildiren ilme fıkıh denir diyor. Lehinde olan ne demek? Kişinin hakları demek. Ne hakkı var? Hayat hakkı gibi, zulme uğramama hakkı gibi, mülkiyet hakkı gibi, inandığı gibi yaşama hakkı gibi. Kısaca ne hakları varsa insanın, bütün bu hakların kendi lehinde olanlarıdır. Aleyhinde olandan kastı ne? Bizim anladığımız manada, aretten ziyade burada sorumluluklarını, mükellefiyetlerini mesuliyetlerini dile getiriyor. Ben ne yapmam gerekiyor? Benim üzerime kul olarak, insan olarak düşen nedir? İnanmak, Rabbimize ibadet etmek, emirlerini yerine getirmek, nehilerinden uzak durmak. Kısaca ne gerekiyorsa, mesuliyet olarak bunu yapmanın adıdır. Bunun için kişinin haklarını, ve mesuliyetlerini kendi üzerine düşenleri bilme ilmidir, diyor. Şimdi, böyle bir tarif neredeyse bütün ilimleri içerisine alır. Çünkü aynı şekilde akidede de insanın lehinde ve aleyhinde olanlar vardır. Hatta fizikte, kimyada, tıpta da. Dolayısıyla bütün ilimleri içerisine alır. Bunu söyledikten sonra, her bir ilmi buna göre tarif ediyor. Kişinin akidevi olarak lehinde ve aleyhinde olanları öğreten ilme nedeni tevhid ilmi veya akayet ilmi denir. Dolayısıyla tevhid ilmini veya akayet ilmini buna göre tarif eder. Ve akayet ilmini ne diye adlandırır? El-Fıkhul Ekber diye adlandırır. Yani büyük fıkıh diye ne diyor? Akayet ilmine diyor. Burada zannediyorum, hatırlattığımı zannediyorum ama çok konuşmaktan nerede ne söylediğimizi bazen kaybediyoruz. Tekrarında fayda var onun için. El Fıkkül Ekber diye Ebu Hanife'nin kendi kitabını adlandırdığını zannedenler var. Bakın kendi yazdığı kitaba büyük fıkıh kitabı denmiş. Kendi yazdığı o küçük kitabı, evet olarak küçük ama kıymetli olarak çok büyük kitabı, El Fıkhul Ekber diye isimlendirmesinin sebebi, kendi fıkhını büyük görmesinden veya kibirinden değil, o kitabın tevhidi dile getirmesinden, akideyi dile getirmesinden dolayıdır. Akide ilmini Fıkhul Ekber diye adlandırıyor, yoksa kendi kitabını değil. Tamam. Şimdi tabii... Fıkıh ne deniyor bunun açısından? Bizim bugünkü anladığımız fıkıh ilmine ne diyor? Bir insanın ameli açıdan lehinde ve aleyhinde olan şeyleri kendisine bildiren ilme fıruh ilmi veya fıkıh ilmi denilir. Tamam. Ameli açıdan öbürü neydi? İtikadi açıdan idi. Şimdi bu çerçevede usulü fıkıh niye deniyor? Bir insanın ameli açıdan lehinde ve aleyhinde olan şeyleri kendisine bildiren ilmin kaidelerini ihtiva eden ilme usulü fıkıh denir. Bilmiyorum aradaki fark anlaşıldı mı? Biri o bizzat o bilginin alındığıdır. İkincisi o bilginin alınma kaidelerini gösteren ilme usulü fıkıh denilir. Evet bir başka ifadeyle bir müştehidin şer'i ameli hükümleri nasıl elde edeceğini hangi kaidlere dayanarak elde edeceğini gösteren ilme usulü fıkıh denilir kaydeler ilmidir. Bunda usulü fıkhta genellikle ileride tekrar güdeneceğiz, vurgulayacağız. İki temel metot vardır. Bunlardan birincisine mütekellimin usulü deniyor. Bunu böylece kaydediniz. Mütekellimin usulü. Usulü fıkhta iki ana üstup metot vardır. Birincisi mütekellimin usulüdür. İsterseniz bunu tarif edelim, ikincisine öyle geçelim. Mütekellimin usulü şer'i delillerden yani ayet ve hadislerden ilk önce ana kaideleri çıkarır. Bu kaidelerle elde etmek istediği hükümler için Naslara Nas deyince ne anlıyoruz? Ayet ve hadislere dolayısıyla müracaat eder. Bu kaidelerle ayet ve hadisleri değerlendirir ve hükmü böyle çıkarır. Buna ne diyoruz? Külden cüze gidiş diyoruz. Yeni ifadeyle tümden gelin diyorlar. Anlaşıldı Kayda çıkıyor, genel kaide çıkıyor. Genel kaidelerden, ayet ve hadislerden nasıl hüküm çıkarılacağı dile getiriliyor. Bunun üslubu ve usulü öğreniliyor. İkinci üslub nedir? İkinci metot. Fukaha metodu. Bazı kaynaklar Hanefi metodu diye dile getiriyorlar bunu ama bu ifade çok doğru değil. Neden doğru değil? Eğer buna Hanefi metodu diyecekseniz öbürüne de Şafii, Maliki, Hanbeli metodu diyeceksiniz. Dolayısıyla Mütekellimin usulü diğer üç mezhebin kullandığı usuldür. Hem Malikiler hem Şafiiler hem de Hanbeliler Mütekellimin usulünü sistemini kullanırlar. Hanefiler ise tarikatü'l-fukaha, fakihler metodu denilen ikinci metodu daha çok kullanır. Anlaşıldı? Onları da not edin şey olarak. İkinci metodun özelliği nedir? İkinci metot çok defa ayet ve hadisleri öne koy. Bunları inceler, bunların içerisinden hükümleri çıkarır. Hükümleri çıkardıktan sonra hükümlerdeki olan temel esası yan yana getirir, ondan kaideye gider. Şimdi şöyle diyelim isterseniz. Hani insanlar bazen meseleyi ortaya korlar Yani şu anda yaşanan bir mesele vardır. Alışveriş hukukunda, ibadette, bütün bunları mesele mesele ortaya koyuyorlar. Şu problemin çözümü nedir? Bu problemin çözümü nedirin? Hakkı masaya yatırınca bu konuyla ilgili ne kadar ayet varsa masa üstüne gelir, ne kadar hadis varsa masa üstüne gelir, bu incelenir, elenir ve bu meseleye ait hükümler alt alta sıralanır veya bir hüküm varsa bir hüküm çıkar. Sonra çıkan hükümlere bakıyorsunuz. Hepsinin belli kaidelerinin temel esaslarının olduğunu görüyorsunuz. Bu sefer bu esasları birleştiriyorsunuz ve ortaya çok ciddi bir hukuk kaide sisteminin çıktığını görüyorsunuz. Bu yüzden Hanefiler önce meseleyi ortaya koymuşlardır, o meseleyle ilgili ayet ve hadisleri taramışlardır, sonra bundan çıkan hükümlerin dayandığı temel esasları tespit etmişlerdir. Bunlardan da kaydıya gitmişlerdir. Bu ne oluyor? Dolayısıyla cüzden küle, parçalardan bütüne giriş oluyor. Buna cüzden küle gidiş. Buna da tüme varım deniyor. Böyle bir üslup takip etmişlerdir. Ben takılıyordum zaman zaman. Diğer mezhepler genellikle ağaca gövdesinden çıkarlar. Hanefiler dallara meyilli olup dallara tutunup dallardan çıkmayı, ağacın diğer taraflarına dallardan uzanmayı tercih ederler diye. İmtihan kağıtlarına böyle yazanlar olmuş. Şimdi dolayısıyla bu bir gerçektir. Şimdi bu neye benziyor? Daha önce sahabilerin İslam fıkhını öğrendiği çocukların dil öğretmesine benzemiştik. Bu da bir nevi tabi hayatın yaşanmış asıl saadette yaşanmış o hayatın içerisinden ayet ve hadislerin içerisinden ne oluyor? Prensipleri alma, onlara bakınca nasıl bir insan konuşulan dile bakınca o dilin belli kaideler içerisinde konuşulduğunu görüyor ise bu da İslam fıkhının belli kaidelerle yan yana geldiğini görme Hissetme, yaşama ve sonra bu kayderi bütünleştirme üslubudur. Şö şöyle diyelim isterseniz. Dilde ne var? Mesela Türkçe ilk önce genellikle neyi kullanır? Özneyi kullanır. Ben çarşıya gittim. Ahmet çarşıya gitti. Fatıma çarşıya gitti. Ne oluyor? İlk önce özne geliyor. Sonra ortasına dolduran mef'uller veya şimdiki ifade tümleşler geliyor. Sonra fiil geliyor. Normalde Türkçe'de düzgün bir cümle kaydelere uygun bir cümle böyle kullanır. Yer değiştirilecekse bu yer değiştirmelerin de kendine göre kaydısı vardır. Mesela Çarşıya giden ben idim. Çarşıya ben gittim. Bu ikisi aynı gibi görülse de vurgusu aynı değildir. Çarşıya giden ben idim, bu başkası değildi. Ben çarşıya gittim, çarşıya gidilmesi gerekiyordu, ben gittim vurgu. Oradaki vurgu değişir. Çarşıya giden birisi vardı, o giden ben idim. Ben bugün çarşıya gittim. Oradaki vurgu da bugün ne yaptığını, hangi iş yaptığını gösterir. Vurgu ve üslup değişiktir. Şimdi dilde nasıl bu nevi kaideler var ise bu kaideler önceden konuşulmuyor, konmuyor. Sonra konuşulanın içerisinden çekip alıyorsunuz. Ekler belli bir prensibe göre geliyor. Belli çerçevelerde yan yana diziliyor ve bundan dil oluşuyor. Ama bunu siz ilk önce böyle olması gerek diye koymuyorsunuz. Bütün insanları da çocuğu da böyle konuşman gerekir diyor, zorlamıyorsunuz. O konuşulan tabi dilin içerisinde kendiliğinden bu kaideler var. Arapçada mesela normalde isim cümlesi müpteda ve haberden oluşur. el kitab Mufidun Kitap faydalıdır. El Kitap müptedadır. Müfidün haberidir. Faydalıdır. Dolayısıyla daima isim cümlesi prensipte böyle gelir. Önce müpteda gelir, zaten başlangıç demek. Sonra onun haberi gelir. Bizim dilimizde kitap faydalıdır şeklinde tercüme edildiği için müpteda haber kolay anlaşılsın diye küllü dırdırın haber demişler. Her dırdır peşine gelen Cümlede haberdir diye özetlemişler. Bunu şunun için söylüyorum. Mesela Menillevi ca'e veya menil kadim diyelim. Gelen kimdi demek. Gelen kimdir dolayısıyla. Kimdir'de de dır var. Ama baş tarafta gelmiş. Normalde haber sonra gelirdi. Demek ki soru sorulacağı zaman baş tarafta geliyor. Bu da bir kaide. Dilin içerisinde kendi kayesi. Soru da haber baş tarafa geçiyor. Nitekim Latife yollu güzel bir hatıra var. Ne diyorlar? Molla Efendi nahiv, sarf Nahiv, okuya okuyor, ölmüş gitmiş. Şimdi kabirde de münker ile nekir gelmiş. Sormuş. Men rabbuke diye. Rabbin kimdir? Molla cevap vermiş. Oho aslanım demiş. Bunlar kolay. Men mukaddem haber. Önce hemen, Rabbuka muakhar müpteda. Sonra müpteda. Sen bunları geç demiş. Daha zorlarını sor. Şimdi dolayısıyla nedir? Cümlenin soruş şeklinde kendine göre prensipler var. Hatta bu değişikliklerin bile her dilde kendisi içinde prensibi var. İnan şiveyi aksettiriyorsa şivede de prensipleri var. Mesela genelde Türkçe'de soru takısı son en sondadır. Geliyor musun? Gidiyor musun? Söylüyor musun şeklinde. Misal olarak söylüyorum. Genellikle burdur ve çevresindekiler. Biraz Isparta'da var, biraz Denizli'ye doğru var. Soruyu öne çekiyorlar. gidim gidimiyorum diye. O da soru. Onun kendi bölgesinde o prensip. Başka yerle uyuşmasa bile prensip. Başkalarında da yapıyor. Yan yana bunları diziyorsunuz, şunu söylemek istiyorum. Bunun içerisinden gerçekten hayran olunacak, Cenab-ı Allah'ın takdir ettiği, insanların hiçbirisinin özel emeği değil bilinmeyen meçhul bir dünyanın emeği olarak ortaya ciddi bir kaideler silsilesi çıkıyor. Bu Türkçe'de var. Bu Arapça'da var. Bu başka dillerde de var. Kim buna müdahale ederse tuhaf olan o, yanlış olan o, asli mecradan çıkartmaya çalışan o. Tıpkı tabi hayatın içerisindeki o Cenab-ı Allah'ın kurduğu nizama müdahale nasıl hayatı ve çerçeveyi sarsıyor ise inan ki dili de sarsıyor. Buna girmeyeceğim. Bunun derinlikleri var. Zaman zaman paylaştırız ama mesela ihtimal kelimesi yerine ki ihtimal zor bir kelime değil. Türkçe'de niye Arapçadan, kültürümüzden geldiği için ona düşmanlık besleniyor? Yerine olası. Olası bir tehlikeye karşı. Olası bir bilinen neye karşı bir kelime üretiliyor. Halbuki dil kendi içerisinde S ekini veya si ekini genellikle niçin kullanır? Ümit edilen, hayat edilen, hayal edilen, temenni edilen bir şey için kullanır. Öpülesi el gibi, görülesi bahçe gibi. Sen olası diyorsan olası bir zarar, olası bir tehlike tam ters manaya kullanıyorsun. Olmaması istenen bir şey için kullanıyorsun. Takdir edilen, ümit edilen değil. Dıştan müdahale. Yanlıştır. Dolayısıyla yapıyı, o çerçeveyi, o tabiliği bozuyor. Kendi dilinde kaydeler var. Şimdi geri geliyoruz. İnanın ayet-i kerimeleri, hadis-i şerifleri taradığınız, incelediğinizde onları birbirine bağlayan kaideler var. Birbirine bağlayan üsluplar var. Kendi arasında muazzam bir sistemi ortaya çıkacak kaideler silsilesi var. Dolayısıyla Hanefiler bu üslubu böyle tercih etmişler. Belki bu biraz şundan da kaynaklanabilir. Alem. Biliyorsunuz Hanefiler daha öncedirler. İlk defa konuları rafa koymak için, kitabı içerisinde sistemleştirmek için daha çok onlar yan yana getirmişlerdir. Bunu şunun için söylüyorum. Evet, sahabi devrinde fıkıh hükümler vardı. Tabi devrinde vardı, daha detaylandı, dallandı, budaklı, giderek ilme dönüşmeye başladı. Ama sırası demek ki o zaman gelmişti. Ebu Hanife Rahimullah ve talebeli devrinde taharet bölümündekiler ayrıca incelendi. Problemler çözüme ulaştırıldı. Oradaki bilgiler ve hükümler taharet rafına. Daha sonraki bilgiler işte namaz rafına, ibadetler rafına, alışveriş hukuku, cihat hukuku, devletlerası hukuku, vekalet ve kefalet hukuku, miras hukuku raflarına baştan sona tanzim ederek yerleştirilmeye başlandı. Zihinlerde olan o bilgiler artık sistematik hale gelmeye başladı. Bu genelde yayılır hale geldi. Aynı şey daha sonraki yıllarda hadisler için yapıldı. Aynı şey daha sonra diğer ilim dalları içerisinde yapılmaya, kaydedilmeye, sicile geçirmeye başlandı. Bu devrede de ilk önce öne gelen tartışılması gereken meseleler tartışıldı, netleştirildi, onların dayandığı kaideler tespit edildi. Sonra bu kaideler yan yana gelince içerisinden usulli ilmi diye çok ciddi bir ilim doğdu. Buna ne diyoruz? Bu ikinci üsuba tarikatül fukaha, fakihler yolu, dolayısıyla Hanefilerin kullanıldığı yol ifadesi tercih edildi. Bu iki metodun birbirinden farkları var, gidilen netice aynı olsa, belli noktalara varılsa da zaman zaman bu kaidelerin varlığı, metot farklı, insanı farklı yollara da çıkartmıştır. Bunların üzerinde inşallah zaman ile duracağız. Şimdi fıkıh ilmi deyince ameli konuları inceleyen ilimler olduğunu vurguladık. Bu ameli meseleler nedir? Kişilerin ameli açıdan yapması gereken her şeyi içerisine alır. Bu ne demektir? Bir, ibadet demektir. İbadet için neler yapılması gerekiyor? Hani bizim mahalle mekteplerimizde güzel bir üslup vardı. Çocuklar tekrar ile daha kolay anlarlar. Hele bunu biraz makamlı, biraz da eğlenceli şekle dökerseniz daha tatlı anlaşılır. Bunun için hoca efendiler talebelere öğretirlerdi. Namazın farzı 12'dir. Altısı içinden, altısı dışından. Onu biraz da sallanarak söylerlerdi. Ya sağa sola sallanarak söylerlerdi. Baştan aşağı işte hadesten taharet, necasetten taharet, setre avret, istikbali gıbla, vakit, niyet. Sonra işte nasıl diyeyim Kıyam, kıyamdı, kıraattı, rükuydu, işte iftihatı hakiriydi başlarlar. Devam ederler. Şimdi şöyle diyelim. İlk önce neyle başlıyor ibadet? Hadesten taharet ve necasetten taharetle başlıyor. Bazı kitaplar Hades'ten bu sırayı takip ederek Hades'ten taharetle, bazıları da necasetten taharetle başlar. Niye? İlk önce onlardan temizlenecek ki, ilk önce mümin olacak tabii. O başka kitapta, Akide kitabında. O nedir? Kalbin temizliği. Daha sonra beden ve dış dünyayı temizleyecek, sonra Allah'a ve kıbleye yönelecek, Rabbinin huzurunda ibadete duracak. Bu yüzden ne yapar size? İlk önce Hades'ten taharet nedir? Necasetten taharet nedir? Neler hadestir? Neler necasettir? Onlardan temizlik nasıl olur? Mevla'nın huzuruna duruncaya kadar nasıl gelinir? Onları inceler, onları vurgular. Böylece namazdan başlayarak namazdı, zekattı, oruçtu, haçtı ibadetleri bir inceler. Buna ne diyoruz? İbadetler fıkı diyoruz. Daha sonraki günlerde günümüzde daha sonra özellikle de Ömer Nasuhu Bilmen Hocaefendi'nin Büyük İslam İlmihali diye direkt fertlere lazım olan şeyleri birinci pirina çekmesi sebebiyle günümüzde ilmihal bilgileri diye anılmaya başladı. Ama bilinen gerçek şudur ki, nasıl diyeyim, şimdi ona ekle olarak ticaret ilmihali, aile ilmihali, her şey ilmihale dönüştürüldü. Ama bu fıkhın birinci parçasıdır ve birinci bölümüdür bilinmesi gereken budur. Dolayısıyla ibadetler fıkıhıdır. İbadetler fıkı biter. Arkasından genellikle ne bölümü başlar? Ya nikah bölümü başlar. Bir nevi başka ismiyle söyleyelim. Aile hukuku başlar. Veya hutta alışveriş hukuku başlar. Bazı kitaplar ibadetten sonra Kitabun Nikah ile devam ederler. Bazı kitaplar Kitabul Bey'a alışveriş hukuku ile devam ederler. Eğer ibadetten sonra Kitabı Nikah ile başlayacak ise söze şöyle bir giriş yaparlar. İbadetlerden sonra Kitabı Nikahı tercih ettik çünkü nikahta, evlilikte ibadet manası vardır. İnsanın hayatını şekillendiren, yön veren dolayısıyla ibadetini bütünleyen Kemale erdiren nedir? Hayırlı yuva kurmaktır, devam etmektir şeklinde giriş ve vurgu ve bağlantı yaparlar. Eğer daha sonra Kitabul Bey' alışveriş hukuku gelmiş ise, alışveriş hukukuna şöyle giriş yaparlar. Çünkü ibadetten sonra insanların en çok iç içe oldukları dal budur daldır. Dolayısıyla iç içe olduğu yaşadığı şeylerin bilgisini almak zorundadır. Onun için kitabul bey'i öne çekmeyi tercih ettik derler. Onlar öyle giriş yaparlar. Şimdi tabi alışveriş hukuku gelince alışveriş hukukun şıkları var, dalları var. Onun içerisinde mesela mal alışverişi olduğu gibi trampa var. Onun içerisinde para sayılan, nakit sayılan şeylerin birbiriyle alışverişi de var. Ne gibi? altın, Parayla altın satın almak gibi Nasıl diyeyim altınla altın satın almak gibi Yine gümüşle altın satın almak gibi Döviz satın almak gibi O bölümler ne yapar alışverişi takip eden farklı alışveriş çeşitleriyle yola devam eder Normalde alışverişte ne olur Mal peşin olur Para da peşin olursa güzel olur Ama eğer veresiye olacaksa Malı alırsın Sonra taksitle veyahut da zamanı gelince onun parasını ödersin. Genelde ne olur? Mal peşin olur. Karşılığındaki bedeli vadeli olur. Bunun aksi de vardır. Selem akdinde olduğu gibi. Selem de nedir? Para peşindir. Mal vadelidir. Normalde İslam fıkhına çok uygun değildir. Ama Allah Resulü buna izin vermiştir. Bu ancak nasıl olur? Neden izin verilmiştir? Sebebi elbette izah ediyor. Sermayesi olmayanların alışveriş şeklidir diye. İnsan vardır. Ondaki kabiliyeti bilirsin. Onun senden daha iyi o malı bulacağını bilirsin. Farklı cinslerinden daha iyi anlayacağını bilirsin. Parası olmadığını da bilirsin. Al sana bin lira bana şu şartlarda veya hatta sen uygun bulduğun şey yapan şartlarda nasıl diyeyim fiyatı ön bilgin varsa Parayı o zaman ona göre versin al sana 1000 lira bana şu şartlarda bir bilgisayar getir dersin. Dolayısıyla o da ne olur arar eder gider senden daha yanıyordur o özelliklerin özelliklerini alır gelir sana verir. Veyahut da nasıl diyeyim köylerde sıkça yapılıyor nedir sizin peyniriniz güzel oluyor al sana işte 200 lira 300 lira 500 lira bana bunun karşılığı peynir yap getir dersin. Dolayısıyla sermayesi olmayanların eline sermaye ve fakiri koruduğu, kolladığı için, iş yapacak insanı koruduğu, insanların da bu konuda zekası olduğu için bir başka akıç şekli geliyor. Şimdi bu detaylarıyla beraber, daha epeyden mal satışları nasıl olur, şu olur, bu olur detaylarıyla beraber buradan başlıyor. Bu sefer onlarla bağlantılı olan vekalet ve kefaret bölümlerine geçiyor. Şimdi oradan nasıl diyeyim? İntikal eder. İşte araya aile hukuku girer. içerisinde cihat hukuku vardır. Devletler arası hukuku vardır. Nasıl diyeyim vakıflar hukuku vardır. Ee, Tabi kaynaklarla ilgili hukuk vardır. Ölü topraklar ne olacak? Madenler ne olacak? Nasıl diyeyim ormanlar, orman meyveleri ne olacak? Kısaca onlarla ilgili hükümler, kamu malları nasıl kullanılır? Parklar, bahçeler, yollar nasıl kullanılır? Onlarla devam eder. Genellikle Hazar ve ibaha denilen bölüm gelir. Hazar ve ibaha şu demek, helal ve haramlar diye tercüme ediyorlar. E, Tabiatta karşılaşılan eşyalar yenir mi, yenmez mi, e, nasıl diyeyim, insanların ferdi hayatına e, yaşarken neler girmesi gerek, neler girmemeli, nelerden uzak durmalı, neler helaldir, neler haramdır, hangi etler yenir, hangi bitkiler yenir, nasıldır, nasıl giyinilmelidir kişinin kişiye karşı karşılıklı ferdi hukuku nedir? Bütün bunları inceleyen bir bölüm devreye girer. Kısaca böyle başlar. Çok defa ne ile son bulur? İslam fıkıhı miras hukukuyla beraber son bulur. Şimdi fıkıh deyince bizim kastettiğimiz hem beşeri münasebetlerden tutun, alışverişlerden başlayarak ibadetlerle bütünleşen bir bütün halindedir. Bunun dışında akidevi meseleler bu ilmin dışında tutulmuştur. Bazen yer değiştirebilirler mi? Değiştirebilirler. Bunun çok ciddi tarihte sebebi vardır. Onun için yer değiştirirler. Şöyle. Mesela hilafetle ile ilgili bölümler normalde fıkhın olmalıdır. Fıkıh ilminin bölümü olmalıdır. Yani hilafete ehil olan insan kimdir? Hilafetin şartları nedir? Bir halife nasıl seçilir? Görevleri nedir? İşte hadleri yerine getirmekten ne kastedilir? Zaten fıkhın konularından bir tanesi de biliyorsun cinayet hukuku hadlerin tatbiki ve benzeridir. Yani birinci derecede bir halifenin görevi de emaneti ehline vermek yani vazife ehil olan insanları atamak ve Allah'ın hükümlerini yeryüzüne tatbik etmektir. Bununla ilgili bütün detay bilgi nerededir? Fıkıhtadır. Ama sonraki yıllarda hilafet neyin konusu olmuştur? Akide ilbinin konusu olmuştur. Neden? Çünkü halifeliği bir akidevi mesele haline getirmiştir şiilik. Onlara cevap dolayısıyla hilafet meselesini nereye taşımıştır? Akide ilmine taşımıştır. Yine birçok ayeti kerime Helal ve haram kılan ayeti kerimeler normalde tamamen fıkıh ilminin konusudurlar. Halen de fıkhın içinde yer alırlar. Ama mesele o ayetin haram kılışına inanmak veya inanmamak noktasına gelince o ayetleri akide boyutuna taşırlar. Misal olarak söylüyorum. Cenab-ı Allah şarabı haram kılmıştır. Hamr ismiyle geçmiştir. Bir insan şarabın helal olduğunu iddia etse, bu artık fıkhi o boyuttan çıkar. Nereye geçer? Akidevi boyuta geçer. Dolayısıyla akide sadece Cenab-ı Allah'a Allah'ın meleklerine, kitaplarına, rasullerine, ahiret gününe kaza ve kadere inanmak değildir. Ondan öte Cenab-ı Allah'ın Resulüne vahyettiği, Resulün bize bildirdiği, tevatir yoluyla bize ulaşan bütün bilgilere inanmaktır. Onlardan birisini inkar, insanı küfre sürükler. Bu boyutu nedir artık? Akidedir. Tafsili iman deyince de artık bu konuları bilen, bunların detaylarını bilen, bütünüyle değerlendirebilen ve buna böylece inanan insanın imanına denilir. Anlaşıldı? İman esaslarının içerisinde bir de nedir? Ayetle bizzat sabit olmuş veya tevatür yoluyla bize gelmiş olan bütün bilgilerde girerler. İnşallah detayının içerisinde bunları zaman zaman paylaşacağız. Dolayısıyla bütün bunları öğrendikten, paylaştıktan sonra diyeceğimiz bir şey var. Daha önce dediğimiz gibi, tekrar vurgulayalım. Fıkhın kesinlikle hadis bilgisine ciddi şekilde ihtiyaç vardır. Fıkhın dolayısıyla tefsir bilgisine ciddi şekilde ihtiyaç vardır. İsterseniz hadis bölümünden teker teker başlayarak ilerleyelim. Çünkü siz Allah ve Resulünün ne buyurduğunu bilmiyor iseniz bir meselede hüküm vermeniz doğru değildir. Şimdi yaşanan pratik hayattaki misale gelelim. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh, sahabinin en fakihlerindendir. Cenab-ı Allah'ın sadece bilgi ve öğrenme merakı değil, kendisine meleke de bahşettiği insanlardandır. İlk Müslüman olmadan önce de Peygamber Efendimizin bir duasına şahit olmuştur. Detaya girmemek için girmiyorum, şahit olmuştur. Daha sonra o şoku atlatınca peşinden koşmuştur. Ya Resulallah, o zaman peygamber olduğunu bilmiyor, arkasından seslenerek ne demiştir? O duayı, o okuduğun şeyi bana öğrettir misin demiştir. Peygamber Efendimiz gerisin geri dönmüştür. Bu küçük delikanlının saçlarını okşamıştır. Sen öğrenmeye meraklı bir çocuksun demiştir. Abdullah İbni Mesud ondan sonra daha çobanlık yapamamıştır bir sonra koyunları, davarları, sahibine iade etmiş, Peygamber Efendimiz'in peygamberliğini öğrenmiş, gelmiş, Allah Resulü'nün hizmetkarı da olmuş, yanından hiç ayrılmamıştır. Hep öğrenmeye de meraklı bir çocuk olmuştur. Sonra kadar devam etmiştir. Bütün bunu şunun için söyledim. Allah Resulü'nün gölgesi gibiydi, yanından hiç ayrılmazdı diyorlar. Oturunca oturur, kalkanca kalkar, çok da zeki birisidir. Peygamber Efendimiz kıpırdamadan niçin kıpırdadığını bilirdi diyorlar. Abdest suyuna mı, bastonuna mı, terliğine mi, yani ne yapacağını bilirdi. Üzerine düşen bir şey varsa hiç söylenmeden hemen yerine getirirdi. Son derece pratik birisidir, keskin zekalı birisidir, sevimli birisidir, sabırlı birisidir. Hepsini yan yana getir, küçücük olmasına minyon teplidir, küçücük olmasına rağmen çok cesur birisidir ve benzeri birçok aslet. Bütün bunları şunun için söyledim. Peygamber Efendimizin vefatından sonraki günlerde o ilim kaynaklarından birisi olmuştur. İlmen ve ahlaken Allah Resulüne en çok benzeyen de diyorlar ona için. Ona birisi soru soruyor. Soru şu. Evlenmişler, nikah akdi kıyılmış. Ama gerçekten önce ne olmuş? Damat vefat etmiş. Şimdi trafik kazasında kahta kurşunla gidiyor. Düğünlerde atlanıyor. Böyle bir hadise yaşanıyor. Geceden önce ne oluyor? Adam vefat ediyor. Şimdi Abdullah ibn Mesud'a soruyorlar. Ortada ciddi problemler var. Bir, bu gelin mehir alacak mı? İki, bu gelinin iddeti var mı? İddet bekleyecek mi? 3. Adamcağız öldü, mirası var. Bu kadının mirastan payı var mı? Alın size dev gibi 3 tane mesele. Şimdi Abdullah Mesut Mesud radıyallahu anh, ilmende kendine güvenen birisidir. Sükut ediyor. Ama karşı tarafın ondan başka soracak kimsesi yok. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh da biliyor ki, bu soruyu, bu problem yaşanıyor, fiilen var ve çözmesi gereken insan da o. Ama acaba ne duyguyla sustu bilemiyoruz ama bir başka cevap veren var mı veya bir şey var mı? Kısaca sükret etmeyi tercih ediyor. Anlamadı mı, duymadı mı acaba babından soru tekrar tekrar kendisine soruluyor. Sonunda herhalde başka çıkış yolu bulamıyor olsa gerek ki söze giriş yapıyor. Bu konu diyor, Allah ve Resulünden hiçbir şey duymadım. Zihninde bilgi yok. Şu anda söyleyeceğim sözler bana aittir. Eğer yanılıyorsam Rabbime sığınırım, affını dilerim. Bu benden ve şeytandandır. Benim hatamdır. Eğer doğru hükmettiysem Rabbinin lütfu keremidir. Buna dayanarak söylüyorum diyor. Bu Ebubekir radıyallahu da var. Bunun bir benzeri davranış. Son derece teslimkar nasıl diyeyim? Nasıl bir prensiple hareket edildiğini gönüllere aktaran bir ifade bu bir dayanış bu Şimdikiler gibi bana göre deyip şimdi başlıyor. Bütün dağları yıkıyoruz. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh ise söze böyle başlıyor. Arkasından diyor ki, bu kadın caz mehlini tam alır. Çünkü evlilik akdi devam ediyor. İki, mirastan payını da alıyor. Çünkü ölen insanın bu nikahlı zevcesi. Üç, iddet bekler. Vefat iddeti bekler. İddetler kademe kademe derler. Vefat iddeti ayetle sabittir. Dört ay on gündür. Dolayısıyla dört ay on gün iddet bekler. Mehrini kamil alır. Miraslarında payını alır diyor. Bunu söyleyince demek ki orada sükut eden birisi daha varmış. Onun ilmine hürmeten belki o ayağa kalkıyor. Vallahi bu hükmünün aynını Allah Resulü'nün filanın kızı hakkında verdiğini ben bu kulaklarımla duydum diyor. Hükmün aynı olduğunu. Bunu anlatan ravi şöyle diyor. Abdullah İbni Mesud radıyallahu an, bu hükmü ve bu rivayeti duyunca çocuklar gibi sevindi diyor. Neden? Verdiği hüküm Allah Resulü'nün hükmüyle uyuştuğu için. Bir şey daha Böylece yeni bir rivayeti de duyduğu için. Bir sahabi öbür sahabiden bir rivayet duymuş oluyor böylece. Bu kadar bilgi birikimine rağmen bu kadar Cenab-ı Allah'ın kendine bahsettiği keskin zekaya rağmen Allah Resulü'nden hiç ayrılmayışına rağmen geçirdiği tereddütü ve o andaki taşıdığı duyguları iyi değerlendiriniz. Şimdi esasen bu konuda hiçbir şey bilmiyor değildi Abdullah İbn Mesud. Evet, bu konuda açık ayet yok. Açık rivayette, hadiste bilmiyor. Ama neyi biliyor? O ayetlerin kendine verdiği birikimi taşıyor. Hadislerin birikimini taşıyor. Böyle bir durumda Şer'i Şerif neyi hedef tayin eder? Neyi korur? Genel prensipleri biliyor. Şimdi bu bilgilerine göre hadiseyi Rafa oturttuğunda bu kadıncağızın iddet beklemesi gerekiyor. Bu kadıncağızın mihir alması gerekiyor. Mirastan payını alması gerekiyor. Buna göre otortuyor. Çünkü bu birikim ona bunun alt temelini ve yapısını veriyor. Esasen işte fıkıh bu demek. Ve hayata uygulaması da bu demek. Dolayısıyla bilen insanların basireti ve değerlendirişi bu bilgiye sahip olmayan ve bu takva duygusunu taşımayan insandan dağlar kadar farklıdır. Bunu şunun içine döndük paylaştık. Dolayısıyla bir insan hadisleri bilecek. Bir, üç, beş hadis biliyor ise bu insan bakınız. Abdullah Mesud böyle bir soruyla karşı karşıya gelince bütün zihin Cenab-ı Allah'ın insana bahşettiği zihin çok farklı bir şey. Bilgisayardan da kitaptan da her şeyden çok farklı bir şey. Saniyeler içerisinde dönüp dolaşabiliyor, zihninde böyle bir şeyin olmadığını yokluyor, sonra itiraf ediyor. Ben Allah Resulünden böyle bir şey duymadım diyor. Bu duymadığınız siz binde bir de değil de binde dokuz yüzünü duymamışsanız o zaman ağzınızı tutup oturacaksınız. Veya bildiğinizi diye gündeme getireceksiniz. Bilmiyorum, bilmiyorum diyeceksiniz. Haliyle hüküm verebilmek için... Çok ciddi bir bilgi birikimine ihtiyaç var. Allah Resulü'nden ne gelmiş, dolayısıyla neler yaşanmış, bunun nasıl neticelenmiş, bütün bu hekimlerin bilinmesi gerekir. Hatta bunların inceliğinin, sebebinin, vurut sebebinin, nasıl yaşandı, ne oldu, ne gitti, sebebinin de bilinmesi gerekir. Şimdi bakınız, mesela Zübeyir radıyallahu anh. Bahçe suluyor. Zübeyr, Peygamber Efendimizin halası Safiye'nin oğludur. Çok yaman bir insandır. Yaman bir insandır şunu diyorum. Yaklaşık Hz. Ali ile aynı yaşlarda Müslüman olmuştur. İlk Müslümanlardandır. Cennetle müjdelenen on sahabiden birisidir. Bunu biraz daha şunun için vurgulamak istiyorum. Çok yaman, çok yiğit birisidir. Mesela Hazreti Ali radıyallahu anh yiğitliğiyle çok tanınıyor, Zübeyir tanınmıyor. Zübeyir hiç de aşağı kalan birisi değildir. Kendine güveni de tamdır, nasıl diyeyim uğruna mücadeleleri tamdır, çok kıymetli birisidir. Peygamber Efendimizin de sevdiği, takdir ettiği birisidir. Bugün tefsir dersinde de geçti. Mesela Urve var oğlu, bir Abdullah ibn Zübeyir var, hicretin ilk çocuğu. Bir de daha sonra dünyaya gelen Urve var. Urve en çok Ayşe validemizden hadis rivayet eden kişidir. Neden? Yeğen olduğu için. Ayşe validemiz onun teyzesi oluyor. Dolayısıyla yanına rahat girip çıkabildiği için Ayşe validemiz çok hadis rivayet ediyor. Mesela Ayşe validemiz ona diyor ki ayet-i kerimenin tefsirini sorunca bir rivayette Ebu diyor. Senin baban Allah için yaralı yaralı düşman kovalamaya çıkanlar arasındaydı diyor. Bir başka rivayette ebevak diyor. İki babam birden diyor. Bunun içindeydi. O cihat ordusunun içindeydi. Kastettiği nedir? Babası olan Zübeyr ile Ebu Bekir radıyallahu anh. O da annesinin babası olması sebebiyle ebevak diyor. Bunun içinde idi. Zübeyr radıyallahu anh bahçe suluyor. Peygamber sevdiği bir insan Medine'de Abdullah İbni Übeyb'in Selûl'ün adamlarından bir tanesinin bahçesi de niye yakın? Zübeyir'in bahçesine yakın. Huysuz adam her yerde huysuzdur. Cıngar çıkaracaksa en düzgün işten bile cıngar çıkarır. Sabırlı olan insan da çok farklıdır. Adam Zübeyir'e geliyor. Zübeyir yağmur yağmış selin bir çukurda biriktirdiği o suları yara yara bahçesine getirmiş bahçe suluyor bu da hazır su yanına gelmiş suyu bana da gönder diyor ben de bahçe sulayacağım Zübeyir radıyallahu anh da, inşallah bahçeyi bitireyim artanın sana göndereyim diyor bu esasen Zübeyir'in hakkı çünkü su mu bahsu yarmış bahçesine getirmiş adam bu yetmiyor gibi gitmiş peygamber efendine şikayet etmiş bana su vermiyor diye Peygamber Efendimiz geliyor, Zübeyir'in suyu yarıp bahçesine getirdiğini, dolayısıyla bahçesinin suladığını görüyor. Peygamber Efendimiz Zübeyir diyor, kardeşinin bahçesine de bir an evvel sula, su gönder diyor. Yani iş şöyle hissettiriyor ki, sulama hakkını bütünüyle kullanma, komşunu da kayır, gönlü kalmasın demek istiyor. Ama yandaki adam buna razı değil. Suyu hemen istiyor. Peygamber Efendimize dönüyor. Ne diyor? Halan oğlu değil mi diyor? Hazreti Ömer iki orlarda yoktu. Duayasıdır. <gülüyor> Canını ciğerini okurdu. <gülüyor> Bazen lazım. <gülüyor> Peygamber Efendimiz kızıyor. Siması değişiyor. Zübeyr radıyallahu anh ne diyor? Zübeyr diyor. Hatta حَتَّى ile cedir diyor. Duvara ulaşınca kadar sula, duvarın ne olduğunu söyleyeceğim. Cedir kelimesi duvar ama özel bir duvarın adı sonra bırak diyor. Cedir ne demek? Hurma ağaçları suya karşı sabırlıdır ama suyu emmek konusunda da deve gibi iyidir. Yani suyu çok emer yani emdiği zaman sonra uzun süre kullanır. Bu yüzden diyelim ki şu hurma ağacıysa Yaklaşık şöyle 4 metreye 4 metre civarında etrafında bir havuzcuk vardır. Bu havuzcuğun yükselen yaklaşık 20 santim civarında yükselen o küçük toprak duvarına cedir denilir. Diğer şeylerde de vardır. İşte patlıcan, biber, şube ekilmişse orası göllensin diye ay bölümler ayrılır. Bölümlerde de vardır ama hurma ağacında çok belirgindir. Dolayısıyla hurmanın hakkı nedir? O 20 santime kadar o alan suyla dolacak, furma onu emecek, ondan sonra ne olur emerken, sonra başka ağaca sonra ağaçlar bitince ne olur? Dışarıya verilir. Buraya kadar olanını, su oraya kadar yükselsin, sonra ona su gönder diyor. Adam anlıyor bu sefer, Resulullah'ın kızdığını da anlıyor, susmak zorunda kalıyor. Pekala, bunu tahlil ediyorsunuz. Bunu nasıl değerlendireceksiniz? Bu hadiseyi bileceksiniz baştan sona detaylarını, vurgularını bileceksiniz. Allah Resulü'nün niye böyle yaptığını değerlendireceksiniz şu. Baştan komşunu gözet. Hakkını tam kullanma dedikten, komşunun da buna layık olmadığını anladıktan, daha doğrusu bunu kendi kendi diliyle itiraf ettikten sonra o komşu Allah Resulü ne diyor Zübeyr'e? Hakkını bütünüyle kullan diyor. Bir hurmanın hakkı neyse bu hak senindir. Son noktaya kadar kullan. Suyu ondan sonra salıver diyor. Şimdi bu inceliği, bu noktayı bilmezsen, bu aynı zamanda husumette yerine göre bir hakimin alacağı tavırdır. Yerine göre bunu alabilir, yerine göre hoş gör diyebilir. Biz de yanımıza gelen insanlara bakıyorsunuz ki, haklı o kardeşimiz. Haklı o kardeş. Diğer grup çıktıktan sonra yanıma çağırıp dediğimi söylüyorum. Bak bu senin hakkındır. Ama bu insan iddiadan vazgeçmeyecek. Bu seni huzursuz edecek. Dolayısıyla tedirgin diyecek. edecek. Bundan sonra karşılıklı maddi kayıp da yaşayacaksınız. Tedirgin olduğunuz için manevi kayıp da yaşayacaksınız. Sen takva yolunu seç. Şu kadar daha gerekirse ona ver. Bu nizayı sen bitir diyorsun. Bu sana ecir kazandıracaktır. Huzur kazandıracaktır. Huzursuzluğu ve tedirginliği o duymaya başlayacaktır. Dolayısıyla Kendine huzurlu yolu seç diyorsun, tavsiye ediyorsun. Ama hakkından belli bir oranda kayıp yaşandığını da hem söylüyorsun hem de dile getiriyorsun. Doğru olan budur. Bu bir sırf yoludur, bir tavsiye yoludur ama icbar yolu değildir. İcbar nedir? Şu senin hakkındır, şu da senin hakkındır. Aradan çizgi çekersin. Tavsiye ayrıdır, hak tespiti ayrı bir konudur. Bütün bu incelikleri de karşılıklı olarak bilecek. Dolayısıyla neyi de bilecek? Sosyal dokuyu, hayatın dokunusunu, insanların psikolojisini de bilecek. Fıkıh ilmi sadece nedir? Fıkıh ilminin genel kaydeleriyle sınırlı değildir. Diğer ilimlerin neredeyse bütünlüğüyle bağlantılıdır. Tefsir ilmi dedik ama tefsirden asıl kastedilen nedir? Kur'an-ı Kerim'i ne muradı varsa onunla beraber bilme ilminin adıdır orada üzül sebebini bilecek. Bu ayet-i kerimenin ne manalarla geldiğini bilecek. Asıl söylediğinin ötesinde ne vurgulamak istediğini de bilecek ve ona göre değerlendirecek. Misal olarak, buna misal olarak söylüyorum. Kutibe aleykumussiyamu kema kutiba alellezine min gablikum diyor. Sizden öncekilere yazıldığı gibi oruç sizin üzerinize de yazıldı. Kütübe yazıldı dolayısıyla sadece yazıldı diye değerlendirmeyecek. Nereye değerlendirecek? Fars kılında anlayacak. Ayet-i Kerime çok defa üslubunu çok latif ve değerlendirmiş olarak ve seni de teşvik etmiş olarak verir. Misal olarak söylüyorum yine Cenab-ı Allah müminlere ebedi olarak üvey kızlarıyla evliliği yasaklıyor. Tamam. Bir insanın evlendiği kadının başkasından kız çocuğu olur. Dolayısıyla onunla evlilik eğer anneyle zifafa girmişse ebediyen yasaktır. Cenab-ı Allah onu nasıl vurguluyor? Kucağınızda büyüyen çocuklarla evlenmeyin diye. diye vurguluyor. Rebibe, kişinin kucağında büyüyüp filizlenen demektir. Pekala, bundan şu mana çıkar mı? Kiş, kişinin kendi kucağında büyümemiş de annesiyle beraber gelmiş, zaten gelinlik çağdaymış. Bu çıkar mı? Hayır. Burada Cenab-ı Allah'ın tasvir ettiğini, çok defa çocuk sizin kucağınızda büyüyor. Onunla evlenmeniz ne kadar çirkin olur. Dolayısıyla bundan diye devam ediyorsunuz. Bir insanın nasıl diyeyim üvey kızıyla evlenmesi nasıl kucağında filizlenip büyüyen çirkin ise bu da çirkin bir vurgusu yapmak için o tasviri sizin gözünüzün önüne getiriyor. Eğer maazallah böyle olsaydı birçok evde sıkıntılar ciddi sıkıntılar yaşanabilirdi. Cenab-ı Allah tasviri öne koyuyor ama yasak onunla sınırlı değil. Ondan öte olduğunu da bir fakihin Diğer naslarla, cemiyet hayatıyla ve benzeri nuzul sebebiyle, virüs sebebiyle ve Allah Resulü'nün izahıyla bilmesi gerekir. Cemiyette nelere sebep olacağını hep bilmesi, hep değerlendirmesi gerekir. Tek ilimle elbette ki bu olmayacak, bu yeterli değildir. Akide ile ilgili olanları şüphesiz kesinlikle bilmesi gerekir. Akide ilmi olmadan fıkıh ilmi olmaz. Gerçi her ilmin bir başlangıcı vardır. Başlangıçta şöyle başlar. Biraz da Arapçanın o konudaki güzelliğini ve inceliğini vurguluyorlar. Bu ilim, ilimlerin en kıymetlisi en güzelidir der. Hep böyle başlar. En kıymetlisi en güzeli vurgusun başlar. Dedim ya Arapçanın başladığında, başlarken Arapçanın vurgusu da buna uygunlar. Arkasından ne der? Akide ilminden sonra der. Sen o akide ilmine ulaşıncaya kadar ilimlerin en güzelliği, hayata en çok aksettiren tesir edeni, şu edeni, bu edeni yazar, yazar, yazar, üç satır aşağıda akide ilminden sonra, akide veya fıkıh ilminden sonra, bilinen neden sonra der. Şimdi oraya kadar sen onun bütün ilimlerin en önde geleni olduğunu, zihnini o yerleşir, kıymete yerleşir ama bu arada ne olur? Gelir akideye de bir vurgu yapar fıkıhta. Hemen akideden sonra ikinci derecedeki ilim fıkı sayılır, bu vurguyu yapar sık sık. İlimlerin en çok hayata tesir edeni, insanın dünya ahiret saadetini temin edeni, dünya hayatını güzelleştireni, şu sudur, bu sudur der, nasıl diyeyim, fıkı ekberden sonra veya akide ilminden sonra veya tevhid ilminden sonra diye vurguyu öyle bitirir. Dolayısıyla akide olmadan, tevhid olmadan, noh, fıkı olmaz. Onu bilecek Şimdi ayeti kerimeleri ve tefsiri vurgularken bir şeyi daha mutlaka vurgulamamız lazım. O da nedir? Lisan bilgisine sahip olmak. Lisanın inceliklerine sahip olmak. Bu ayetle de ilgilidir. Bu hadisle de ilgilidir. Bu diğer dallarla da ilgilidir. Dilin inceliklerini bütün yapısıyla bilecek. Gerçekten bu konuda maharet sahibi vurgu ve telaffuzları, ee, nasıl diyeyim, mecazları, bütün incelikleri anlayan bir kapasiteye sahip olacak. Dolayısıyla din bilgisiyle iç içe olma kabiliyeti bunun için elzemdir. Ayrıca fıkıh ilmine sahip olan insan, bilgisini de zihinlerde problem yaratmayacak. Zihinlere kötü duygu düşünceler aşılamayacak. Ucu açık. Zihinde soru işaretleri bıraşaklayacak şekilde de kullanmayacak ibareleri net ve netice verir olacaktır. İyi kullanacaktır. Bu Cenab-ı Allah'ın lisan insana verdiği en büyük meziyetlerden birisidir. Çok iyi kullanacaktır. Bunu hem günümüzde daha iyi kullanacaktır. Günümüzde çünkü sadece fıkhi bilgi veya akidevi bilgi aktarmıyoruz. Biz aynı zamanda fıkı neyle yoğuruyoruz? Tebliğ üslubuyla yoğuruyoruz veya yoğurmalıyız. Buna günümüzde ciddi şekilde ihtiyaç vardır. Mesela Seyyid Kutup merhum. Genellikle şunu vurgulur. Durmadan akidenin üzerine vurgu yapar. Akideyi ön plana çıkarır. Çünkü insan sevdiği konuda savunma durumuna, kabullenme durumuna ve onun uğruna fedakarlık yapma durumuna gelir. Bu son derece kıymetlidir. Biz de kardeşlerimize sık sık söylerken eğer fikrinizi başka gönüllere aşılamak, kendinize mümin veya mümine kardeş edinmek istiyorsanız, kazanmak istiyorsanız ilk önce yola kendinizi sevdirerek çıkın diye başlıyoruz. Neden? Çünkü kişi kendisini sevdirince karşıdaki onun duygu ve düşüncelerine değer verir, ona göre hareket eder ve söylediği sözleri daha çabuk, daha kolay kabullenir. Zihnindeki soru varsa ona da daha sorar ve çözme niyetli sorar. Nasıl diyeyim? Yıkma niyetli değil, inadına değil, gıcıklığına değil, insan gibi cevap alma ümidi ve duygusuyla sorar. Bu son derece kıymetlidir Bunun elde edilmesi de gerekir. Şimdi insan bunu bir, kendi ahlakıyla, tevazusuyla, güler yüzüyle, tatlı üslubuyla sağladığı gibi Nedir? kelimelere kullanış şekliyle de, yerli yerinde hareket şekliyle de yapar. Daha önce bilemiyorum burada mıydı? Paylaştık. Mesela Cafer radıyallahu an ne yapıyor? Necaşi'nin huzurunda davasını savunuyor. Son derece güzel savunuyor. İlk önce bilen insan olarak nasıl bir hayat yaşanıyordu cahiliyede? Geçen ders gündeme geldi mi? Daha önceki bir vesile de geldi. Biliyorsunuz Habeşistan'da Müminler oraya gidip huzur duyunca bunu bile müminlere çok görmüşlerdir. Bir ekip hazırlayarak oraya göndermişlerdir. Başlarında Amr İbni As vardır. Amr İbni As çok zeki bir insandır. Arap aleminin nadir dahilerinden birisi olarak biri çok keskin zekalıdır. Biliyorsunuz daha sonra Müslüman olacağı zamanda Peygamber Efendimizle pazarlığa tutuşmuştur. Birkaç kelimeyle söyleriz. Ama varıp geri isterken çok iyi bir üslup kullanıyor. Bu insanların çoğunun tecrübesiz olduğu, gördüğü gibi yaş ortalamalarının bugün ifadelerinin düşük olduğu, öz yurdunda yaşamadıkları, kendi ana baba ecdadına karşı geldikleri, yuvalarda geride acır bırakarak geldiklerini, ocakların dağıldığını, husumetlerin meydana geldiğini, yıkılmaların olduğunu, Dile getiriyor, atalar dinine bağlı olmayışlarını, kendi kendilerine din uydurduklarını söyledi, söyledikten sonra cümleyi nasıl bağlıyor? Ne atalar dinine sadık kaldılar, ne de sizin dininize girdiler. Tahrik cümlesidir bu, Hristiyanı Kendi kendine uydurdukları bin din uğruna buralara kadar sürüklendiler, geldiler. Sizi onlardan geri isteyenler, onların yarını düşünen, Hayrını düşünen, istikbalini düşünen babaları, anneleri, ataları, dedeleri, amcaları, dayılarıdır. Bu sözleri başörtüler için de çok söylediler. Yarınları, istikballerini düşünme uğruna çok söz söylediler. Onun bir benzeri dile getirildikten sonra isteniyor. Cafer radıyallahu bütün bunları dinliyor. İlk önce yalan söylüyorlar diye bağırmıyor. Ne diyor? nasıl bir hayat yaşadıklarını İslam'dan önce bir tasvir ediyor. Zihinlerde böylece Mekke'de veya Arap Yarımadası'nda nasıl bir hayat sürüldüğünün tablosu oluşuyor. Bunları da abartma kelime değil, yaşananlar üzerinden, belki Amr İbni As'ın ekibinin de itiraz edemeyeceği bir üslupta sergiliyor. Arkasından, aramızdan neslini, şerefini, izzetini bildiğimiz Önceden de emin olarak vasıflandırdığın bir insanı Cenab-ı Allah bize peygamber gönderdi. Ona vahyetti, o da bize tebliğ etti. Böylece biz Allah'ın birliğini öğrendik. Ahireti öğrendik, ahireti Hristiyanlar da biliyor. Ahireti öğrendik, hesabı öğrendik. Kısaca İslam'ın nasıl bir akide olduğunu vurguluyor ve böylece yaşamaya başladık. Gerçek ana baba sevgisi nedir? Gerçek insan hakkı hukuku nedir? Gerçek adalet nedir? Bunu öğrendik. Böyle yaşamaya başladık. Ama yarınlarımızı düşündüğünü söyleyen o insanlar bizi böyle yaşamaya bırakmadılar. İnandığımız yolda acılar çektik. İşkenceler gördük. Her gün acıların yenisi yenisine eklendi. Tahammül edilemez boyutlara gelince Allah Resulü, Habeş diyarına gidin. Orada adil bir insan var. Onun yanında huzur bulursunuz dedi. Sizin yanınıza gönderdi. Böylece müşriklerin yıktığı, kurduğu çatı yıkılıyor. Teker teker yıkılıyor. Hortum çıktı. Alıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Sizin yanınıza geldik. Devam ediyor. Allah'a hamdolsun bu huzuru bulduk. İnandığımız gibi yaşamaya başladık. Ama o bizim atalarımız. O bizim insanlarımız bunu da bize çok gördü. Geldiler yeniden acıya, yeniden işkencenin içerisine bizi döndürmek istiyorlar. Biz onların buraya malını çalarak gelmedik. Cinayet işleyerek gelmedik. Onların ızlarına göz dikerek gelmedik. Bu konuda bizden en küçük bir bile sadır olmadı. Ama onlar yine peşimizden geldiler. Bize bu hayatı çok gördüler. Şimdi cümleler bitince oradaki herkesin gönlü kazanmamıştır. Asıl şimdi tablo yerine bulmuştur. Sistem yerli yerine oturmuştur. Şimdi ama Cafer esasen bunu yaparken bir şey daha yapmıştır. Biz Cenab-ı Allah Resulüne ne vahyettiyse onu bize ne öğrettiyse onu yaşadık demiştir. Bunun üzerine Necaşi cümleler bitince o söylediğiniz şeylerden vahiden hiç bilginiz var mı? Ezberinizde olan var mı diye sormuştur. Cafer radıyallahu an buna sevinçle çünkü dikkat oraya çekmeyi istiyor. Evet demiştir. Okur musun diye söylediğinde bu Hristiyan topluluğa nereyi seçmiştir? Meryem suresini seçmiştir. Meryem suresi çok duygulu bir suredir. Çok yüklü bir suredir. Baştan başlangıcı bile insana teslim almaya yetiyor. En çok hurufu mukatta burada yan yana geliyor. Kef he ya ayn sad zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriye iznâze rabbehu nidâen khatiyye. Kâle rabbi inni vehenel azmü minni ya Rab Gizlice sesleniyor İnsanlar duymadan sesleniyor Rabbine duyurmak isteyen sesleniyor Belki duasından Başkası duysa utanır da Ama o Meryem'i görmüş Güzel ahlakını görmüş Nasıl diyeyim Ama onun nesli yok Onun çocuğu yok Çocuğu olması için dua ediyor Yaş ilerlemiş Tavanlara vurmuş bugünün ifadesiyle. Onu nasıl ifade ediyor? Ya Rab yaşlandım da demiyor. Onun bağlantısı bile müthiş. Nasıl bağlıyor? Ya Rab kemiklerim artık beni taşımıyor diyor. İskelet taşımıyor. Kemiklerim beni taşımıyor. Artık zor taşır hale geldi. Saçlarım da beyazlara tutuştu. Ama Rabbim hala senden ümit kesmedim diyor. Hala senden ümit kesmedim ne olur diye dua ediyor. Biliyorsunuz bu duanın meyvesi Yahya Aleyhisselam'dır. Şimdi oradan başlıyor. Bu duygularla başlıyor. Meryem validemize çektiklerine, nasıl diyeyim, müjdelerince şaşkınlığına, bana insan dokunmadı ki nasıl çocuğum olur değişine, daha sonra hamilelik ilerleyince insanlardan utanışına, o çaresizliğine, duygularına dikkat çekiliyor. Ve bir noktaya gelip de hamilelik iyice hissedilir hale gelince, doğum yaklaşınca şehri terk ederek gitmek zorunda kalıyor. Bir hurma kütüğüne sığınıyor. Hurma ağacına sığınıyor. O ağaçtan günlerce yaş hurma dökerek onunla besleniyor. Bu arada yaş hurmanın rahim cidarını güçlendirdiği bilinir. Doğum için yani doğum öncesi günlerde tavsiye edilir. Dolayısıyla... Hurma ağacına günlerce yaş hurmayla geçiniyor. Yalnızlığın kucağında yavrusunu dünyaya getiriyor. İnsan yavrusunu dünyaya getirince sevinir. Ama o ne yapacağını bilemiyor. Çünkü herkesinki gibi değil. Ne diyor o esnada çaresizliğin içerisinde? Ya leyteni kuntu nesjem mensiye diyor. Nolaydı? Keşke diyor. Hiç kimsenin bilmediği, tanımadığı, adı sanı olmayan Dünyada bulunmayan bir olaydım diyor. Şimdi ben bununla insanların yanına nasıl çıkarım? Sonra yavrusunu getirirken ne diyor onu ilk gören? Senin baban iyi bir insandı diyor. Annen de asla kötü bir kadın değildi. Sen nasıl böyle oldun? Şimdi bu soruya muhatap kalan insan ne der? Çaresizlik. Sonra biliyorsunuz yavru bebek devreye giriyor. Bütün bunlar aktarılırken o duyguları, Meryem Aleyhisselam'ın duyguları, düşünceleri, dillere dökülen o kelimeler, o duygular, o hisler yan yana gelince bir salon dolusu insan başta necaş olmak üzere gözyaşı dökmeye başlıyorlar. Devlet ricali ağlıyor. Bilir kişi getirilmiş oraya. O da ayrı bir inceliktir hakim olarak bilir kişi sayılan o ilim ehli ağlıyor hatta gözyaşlarının kitabı dalgalandırdığı yer yer mürekkepleri sildiği biliniyor. Necaşi'nin önünde sakalından süzülen gözyaşlarının geniş bir çerçeve oluşturmuyor, başladığı dillere getiriliyor. Herhalde ağlamayan bir tek vardır. Onlar ne yapacağız diye düşünüyorlar. Veyahut da Amr İbn As ben bu işin içinden nasıl çıkarım diye düşünüyordur. Kısaca Cafer radıyallahu an son verdiğinde inanın bütün gözler yaşlı, bütün gönüller Müslümanlara karşı meyillidir. kazanlamıştır Niye? Dili ve bilgisini çok iyi kullanmıştır. İşte fıkhın bir başka ifadesi bu. Bunu dinledikten sonra Nicaşi ne diyor? Vallahi şu okuduklarınla ben İncil'in aynı pınardan geldiğine inanıyorum diyor. Bu devrenin içerisinde Cafer radıyallahu an Artık savaşı kazanmıştır. Ama Amr İbnaz kulan kaybeden bir insan değildir. Ne diyor bu sefer? Yanındakine dönüyor. Sen diyor her şeyi kaybettiğimizi zannediyorsun değil mi diyor. Yardımcısı var Abdullah. O da diyor kaybettiğimizi zannetmiyorum diyor. Her şeyi kaybettik. Gel diyor şimdi buradan İzzet ve ikramla çıkmanın yoluna bakalım. Hayır diyor. Kaybetmedik diyor. Göreceksin diyor. İstediğimizi elde edeceğiz Belki daha da elde edeceğiz. Yani onları katlettireceğiz demeyiz istiyor. Dahası o. Ne yapacaksın diyor. Arkadaşı da merak ediyor. Bunların İsa hakkındaki kanaatlerini söyleyeceğim. Bu dehşet bir şeydir. Çaresiz insanların çaresizliği anında vurmaktır. Arkadaşı biraz daha insaflı. Diyor ki senin de dilde getirdiğin gibi bunlar neticede bizim akrabalarımız ve yakınlarımız. Burada bu cinayeti işletmeyelim, gel diyor ülkemize dönelim, daha da ileri gitmeyelim ama o durmuyor, susmuyor. Ne diyor? Ey Necaşi diyor ey Melik, siz bunların İsa hakkında ne düşündüğünü bilemezsiniz. Orada olan Müslümanlar içerisinde Ümmü Selim'e validemiz vardır. Habeşistan'la ilgili haberler en net, en kesin çizgilerle ondan gelir. O diyor ki beynimizden aşağı kayna su boşaldı. Ne yapacağımızı bilemedik diyor. Cafer'e sakın söyleme. Yuvarlak geç geçiştir manasına işaretler oldu diyor. Cafer hayır dedi diyor. Necaşe'ye doğru döndü. Biraz daha yaklaştı. Ey Melik. Biz Allah Resulü bize öğretinceye kadar, Rabbimiz ona vahyedinceye, o da bize aktarıncaya kadar İsa hakkında hiçbir şey bilmiyorduk diyor. Rabbimizin vahyine, Resulullah'ın bize tebliğine göre İsa Aleyhisselam başlıyor. Şu, şu, şu, bütün Kur'an'ı kendimdeki güzel vasıfları sayıyor. Cenab-ı Allah'ın iffetli, betül olan Meryem Validemiz'den babasız olarak dünyaya getirdiği kulu ve Resulü'dür diyor. Seçilen bütün kelimeler güzel, ama vurgu kul ve rasul vurgusu. Şimdi herkes bekliyor. Müslümanlar nefese tutulmuş. Ölüm kalım arasında bekliyor. Alimler bekliyor. Devlet ricali komutanlar bekliyor. Ve müşrikler bekliyor. Amr İbn As ve ekibi bu ortaya atılan silahın mı diyelim, zehirin nasıl bir netice vereceğini bekliyorlar. Bunun üzerine Necaşi yerden bir çöp alıyor insanlara gösteriyor vallahi sizin dediğinizden İsa şu kadarcık bile farklı değildi ne yaptıysak biz yaptık diyor bunun üzerine ilim ehli devreye giriyorlar akideye ters ters değil dinamit öksürüyorlar ikaz ediyorlar kullandığınız kelime akidemize zıt diyorlar ama Necaşi'nin cevabını alıyorlar vallahi öksürseniz de gerçek bu Tık gerçek bu diyor. Hakikat böyledir diyor. Şimdi dahası var. Dostlukları devam etmiştir. Çok güzel olmuştur. İslam'a çok yakın duruyor. Müslümanlarla çok ilgileniyor. Karşı güç çıkmıştır. Savaş olmuştur. İslam, Cafer radıyallahu arkadaşlarıyla onun yanında yer almışlardır. Vefa borçlarını ödemişlerdir. Nokta nokta çok devam etmiştir. Ama asıl vurgulamak istediğim şu. İşte fıkıh bu. Anlayış bu, anlatış bu. Tebliği de fıkıhla yoğurarak duyururuz bu. Birincisi, şüphesiz bilmek, bildiğini güzel anlatmak. Nereden başlayıp nereye gittiği cümleyi ona kora kurmak, ona göre oturtmak. Bunu başarmıştır, gönlüler fethetmiştir. İki, ayet-i kerimeyi seçmek. Bu millete, hani daha sonra nazil olduğu ama <gülüyor> ayeti olsaydı o günlerde de senden ne Yahudiler ne de Hristiyanlar razı olmazı okusaydı herhalde bu netice elde edilmezdi. Ama o günlerde var olan başka bir şey var. Ya onu okusaydı? Estaizu billah. Kul ya kafirun. Ey kafirler. <gülüyor> Diye başlasaydı. Lekum dinukum ve din. Sizin dininiz size benim dinim bana ayetiyle okusaydı. Acaba aynı netice elde edilir miydi? Bu tebliğ üslubunda hepimizin unutmaması gereken bir gerçektir. Onun da yeri var. Onun da yeri var. Hem de dört dörtlük geldiği yer var. Ama kazanmak istiyorsanız, gönüllerini almak istiyorsanız hayır. Ona göre yer okuyacaksınız. Tamam boşuna uğraşıyorsunuz deyip de kafasını çamura batırmak istiyorsanız, ondan size sizi alt etmeye, sizi imanınızla beraber çökmeye çalışan birisi var ise, ona karşı onu kullanın. Ama bu öyle değil. Neyi? Nerede kullanacağını bilen insan belagat sahibi insandır. Yoksa güzel konuşan insan değildir. Güzel konuşan ama neyi nerede söyleyeceğini bilen insan asıl belagat sahibidir. Bu çok önemlidir ve Meryem suresinin seçişi gönüller fethetmiştir. Tamam, en az bunun kadar önemli, belki çok daha önemli öbür seçişidir. Tehlike anında. Bütün yıldırım ve şimşekleri üzerine çekecek olmasına rağmen hakkı ve doğruyu iyi bir üslupla söylemek. inadına değil, güzel üslup kullanmak ve doğruyu söylenmek. Necaşi kazanmıştır, öbürlerinde hiçbir itiraz fırsatı vermemiştir. Buna günümüzde ne kadar muhtacız. Zikzaklardan bıktık, manevralardan bıktık, onur zedeleyici ve yaralıcı hale geldi. Efendim bu bunun Kur'an-ı Kerim'de esasen iki manası var, üç manası var. Ne bileyim işte eskiler bunu aldı diye yeniler de bunu alıyor, uyduruyorlar. Halbuki şu manadan yola çıkarsak şöyle olur, şundan şöyle olsa, bundan olur. Ben özetliyorum. Kapıdan sığmıyorsa hani bazıları pencereyi söküyorlar, vinçle oradan çekiyorlar. Pencereden sokulur. Pencereden de sığmıyorsa tavandan indirilir. Bilmemlerden balkondan içeri çekilir. Şuradan da odayın olsa bacadan girilir. Kısaca 50-99 kapı döndürüyoruz. Bu hata ilim ehlinde veya ilim ehlini olduğunu zanneden de daha çok yaşanıyor. Belamız, musibetimiz de zaten onlardan. Dolayısıyla sık sık söylüyoruz. Nasıl diyeyim? Allah'ın adını unutarak okuyanlardan başımıza epey musibet ve bela geliyor. Bir ilim ehline düşen Bildiğini ve inandığını doğru söylemek, güzel kelimelerle söylemek, zikzak çizmemektir. Olması gereken hakikat budur. Her şey her yerde söylenmeyebilir. Ama mutlaka yeri gelmişse bir, kesin ve net bir sorunun muhatabı olmuşsanız iki, inandığınızı, bildiğinizi hak ve hakikate doğru bir üslupla, iyi bir üslupla açık ve net olarak söyleyeceksiniz. Bunun başka yolu yoktur. Bir başka ifadeyle söyleyeyim. Bugün biz, o gün o mecliste bulunan sahabilerin sayısı 82 civarındaydı. Hanımların sayısı net olarak bilinmiyor. Ama şu biliniyor. Habeşistan'da ulaşılan en son sayı yaklaşık 170 civarındadır. 80 değil de 100 olsalar veya 170 olsalar, Dev bir devletin içindesiniz. Bu devletin nizami ordusu var. Bu devletin oradan deniz kıyısına kadar ciddi bir mesafesi var. Deniz kıyısına geldiğinizde o denizi geçmek var. Uçak yok, arabalar yok, kaçıp kurtulacak bugünkü gibi eşyalar da yok. Bugün de kurtulamazsınız. Ama buna rağmen orada bulunan 80 civarında insan hak ve hakikatten korkmuyor. Dile getiriyor, zararlı da çıkmıyor, karlı çıkıyor. Bugün biz kendi öz yurdumuzda bu 80 insan daha mı çaresiziz? Daha mı elimizde imkan yok? Her şeyden evvel şunu söyleyelim. Bu ülkeyi biz fethettik. Allahu Ekber ile fethedildi. Semasından Allah'ın yağdı silinmeye çalışıldı, silinemedi elhamdülillah bu ziklakları çizmeyen nereden ihtiyaç duyuyoruz? Niye bu zayıflığı gösteriyoruz? İkide bir de bizi ya İran'a gönderiyorlar ya Suudi Arabistan'a. Siz cehennem olun gidin nereye gidiyorsanız. Ve biz Allah'a hamdolsun intikamcı da değiliz. Allah Resulü intikam almadı. Biz değiliz. Ama tekrar ediyorum. Bu ülke Allah'ın ismi anılarak Tekbirler getirilerek, uğruna namaz kılanların, Allah'ın emrine ve nehine sadakat gösterenlerin şehit düşe düşe ettiği bir ülkedir. Bu ülke bizimdir. Kimseye de vermeyiz. İnşallah geri kalanını da alırız. Ama şu bir gerçek. İlk önce buna layık olmamız, kendi ahlakımızı bir düzeltmemiz lazım. Duygularımızı ve düşüncelerimizi iyi kelimelerle ifade etmemiz lazım. İslam'ın bizden ne istediğinin şuurunda olmamız lazım. Hayatı da buna göre şekillendirmemiz lazım. Bunun için iyi bir dil kabiliyetine hem anlamak için hem anlatmak için ihtiyacımız var. Bu yöndeki meziyetlerimizi mutlaka ilerletmemiz gerekir. Anlama konusunda da tekrar ediyorum anlatma konusunda da. Çünkü ikisiyle de oynanılmaya başlandı. İki senede saldırı var. Ayrıca biz kardeş kazanmak istiyorsak, dediğim gibi ilk önce hem davamızı hem kendimizi sevdireceğiz, gönüller fethedeceğiz. Tabii bu arada deminden beri paylaşıyoruz, bakınız. İslam tarihinin, çünkü orada bize numune var, Siyeri Nebi'nin ve peşinden gelenlerin çok iyi bilinmesi lazım. Hazreti Ömer radıyallahu anh sorardı, bir ayeti kerime bilen var mı? Ayet-i kerime zaten bilme değil, hepsi belki biliyor ama onda bir delil var. Onu yakalayabilen var mı demektir. Bu son derece İmam-ı unuttum aklımda, gelmedi zihnen şu anda sizinle konuşurken düşündüm de, bunu bulabilmek için Kur'an-ı Kerim'i üç kere tekrar okudum diyor. Bazen bir incelik var, onu yakalayamıyorsunuz. Görmüyor, kimsenin dikkatini çekmiyor. Birisi mesela buna misal söylüyorum. Bir tanesi aldığım kız ay gibi güzel olmasa boş diye zevzen bir tanesi boşamış. Sonra problem çıkınca ciddi mesele haline geliyor. Diyorlar ki ilim ehli bir insanın aydan daha güzel olması mümkün değildir. Bunun evlendiği her insan daha muallak tarak deniyor. Devreye girer ve boş olur. İlim ehlinin bir tanesi sükut imiş. Ona soruyorlar. Bunu hanefilerin zeka kıvraklığına delil için getirler menkıbelerde. Deliliği için getirirler. Çünkü o Ebu Hanife'nin talebelerinden birisi diye geçiyor. Mümkibede. Şimdi o şükür dedince Üstad diyorlar sen bir şey söylemedin. Katılıyorsan diyorlar imzanı istiyoruz. Valla deminden beri ben hayretle bakıyorum diyor. Niye böyle düşündünüz? Farklı bir fikrin var. Evet farklı bir fikrim var. O zaman söyle diyorlar. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ biz insanoğlunu en güzel fıtratta yarattık diyor. Siz bir insan ay kadar güzel olamaz diyorsunuz. Orada diyor şaşkın şaşkın bakıyorum. Ay hiçbir insan kadar güzel olamaz diyor. Çünkü Rabbim böyle buyuruyor. Bir anda salonun fikri değişiyor. Diğer insanların da fikri değişiyor. Pratik zeka diyorlar. Şimdi bazen bir nokta var. Onu yakalamak farklı bir şey. Mesela buna misal olarak vereyim. İslam hukukunda Allah'ın anılmadığı bir nikah nikah değildir. Buradan başlayalım. Ama İslam'dan önce evlilikler ne olacak? İslam buna ne gözle bakar, nasıl bakar? Bunu değerlendirmeye gelince biliyorsunuz İslam'dan önceki nikahlar Allah Resulü'nün tatbikatında da karı koca Müslüman olarak geliyorlarsa evlilikleri devam ediyor. Eğer işlerinden biri Müslüman oluyor öbürü olmuyorsa bağ kopuyor. Ama niye evliliklere devam ediyor? O nikah, İslami bir nikah değildi ki veya biz ona nasıl bakacağız? Bir Allah Resulü'nün sünnetinden bakıyoruz ki, biz demek ki o evlilik meşru imiş, batıl zihniyet öncesinden olsa da millete bir akıt ilan edilmiş, İslam'dan önce ma matuf olmak üzere biz bunu normal karşılıyoruz. Ama mesela bunu ifade eden ayet yok mu? Var. Ne var? Tebbet yedâ ebî lehebîn ve tebbâ. Devam ediyor. Vemra'etuhu hammâletel hatab. Odun taşıyan hanımı diyor, karısı diyor. Demek ki Cenab-ı Allah böyle isimlendiriyorsa, bu nikah meşrudur, İslam'a gelince de hanımı olarak görülür deniyor. Yine vemra'etü firavun diyor, asi için. Firavun'un hanımı olarak isimlendiriliyor. Dolayısıyla demek ki İslam'dan önceki kıyılan nikahı biz ne yapıyoruz? Devamını meşru kabul ediyoruz. Ama Müslüman olduktan sonra nikah ne olacak? Siz onları Allah'ın adını anarak helal edindiniz diyor Cenab-ı Allah. Resulü böyle buyuruyor veda hutbesinde de. Dolayısıyla böyle olması gerekir. Pekala Tebbet suresinin ahkamla hiçbir ilgisi yok gibi görünüyor. Demek ki varmış. Firavun kıssası anlatılırken, Asiye'nin yaşadıkları anlatılırken demek ki var imiş. Dolayısıyla nereden zihne geliyor? Bunun müzakere edilmesi lazım. Hadislerden böyle bir şey bile bunun müzakere edilmesi lazım. Hayatın içerisinde yaşanan bazı şeyler vardı. Te nasıl diyeyim? Hayata tesir ediyor. Yapıla gelmiş İslam buna muhalif değil, hoş karşılamış, hoş karşılanması gerekiyor. Ne gibi? Mesela ekmek ödünç alışverişi gibi. Ben eskiden unuttuk artık. Fırına giderdi hanımlar hamur yoğururlardı. Mayalanınca hamuru başlarının üstüne korlar. Altına da fırına giderlerdi. Ekmeği pişirler geri dönerlerdi. Geçtiği yerlerde de sıcak ekmek kokar tabi. Tabi komşuya sıcak ekmek verirler. Yeni ekmek veya komşu bitmişse ekmek yapıncaya kadar ondan ekmek alır. Daha sonra o ekmek pişirince o da ona verir. Ama birinin ekme öbürünün ekmenden büyük olabilir. Küçük de olabilir. Pekala bu akde uygun değil. Aynı cins yan yana gelince biri büyük, biri küçük, biri ağır, biri hafifse faiz olur. Ama bu komşuluk açısından hoş karşılanan, cemiyette var olan, komşuluğu güçlendiren, İslam'ın istediği değerlere de fayda getiren bir şeydir. O zaman İslam hukuku bunu o çerçeveden çıkarır, komşuluk hukukuna Ödünç hukukuna sokar ve bunu hoş karşılar. Diğer çerçevede değerlendirmez. Bunun 50 tane misalini verebilirim. Dolayısıyla sosyoloji de, yaşananları da insanlara tesirinde, gönüllere tesirini de iyi bilmek zorundadır. Şeker veriyorsun, şeker alıyorsun. Tuz veriyorsun, tuz alıyorsun. Biraz az olmuş, biraz fazla olmuş. Eğer bunu faiz sistemine soksak faizdir. Olmaz ama bu ödünç tencere verip komşuya tencere almak gibi komşuluğu güçlendiren, hoş karşılanan, nizaya sebep olmayan İslam'ın istediklerini güçlendiren bir yapısı olduğu ve maddi kıymetinin düşüklüğü sebebiyle bu çerçevede değerlendirilmesi öbür çerçevede değerlendirilmesinden daha doğrudur. Bununla istekler. Bütün bunların elde edilebilmesi için nedir? Hayat bilinecek, bütünüyle bilinecek. Şimdi dolayısıyla fıkhın bütün ilim dallarıyla ilgisi vardır. Sipariş verdiğiniz mobilya yapılacak. Bu alanla ilgisi vardır. Nasıl diyeyim? Fiziki alanla ilgisi vardır. Biyoloji alanı ile ilgisi vardır ve benzeri kısaca fıkı bütün dalları ilgilendirir. Ama bir fakihin her şeyi bilmesi her zaman mümkün değildir. Hadisi bilmek zorunda kesinlikle zihni onda dönüp dolaşacak. Ayeti bilmek zorunda. Ama bütünüyle tıbbı bilemeyebilir. Bütünüyle biyolojik alanı bilebilir. Bu sefer neyi? Organize kabiliyetini kullanacak. Ne diyecek? Bir tabibe bu alanın müteassısına soracak. Buna hadık deniyor. Alanına müteassıs ve adil deniyor. Kendi namazlarını yazdı. Helal ve harama inanan Allah korkusu taşıyan birisi olacak. Ona soruyor. Şu konuda bu insan oruç tutmazsa kendisine tuttuğu zaman kendisine zarar verdiği söyleniyor. Bunu muayene et. Bak midesi gerçekten açlıkla zarar görecek mi diye soruyor. Eğer görecek raporu çıkarsa ona göre hüküm veriyor. Bu sefer de organize yapacak, yönlendirecek. Bilir kişiden bu konuda rapor isteyecek. Bunun alt yapısının temeline sahip olan da bir bilgi birikimi olacak. Böyle olunca Dolayısıyla ne oluyor? Bir bütün haline geliyor ve ilim o zaman gerçek çerçevesine oturtuyor. Dolayısıyla tekrar ediyorum, fıkıh ilminin bütün ilim dallarıyla bağı vardır, kökü vardır, yerine göre bütününü bilmek zorundadır, yerine göre o ilim dalında mütehassıs olan insanları nasıl yönlendireceğini, onlardan gelen bilgileri nasıl değerlendireceğini, Bilmek zorundadır. Bütün bunlar yok ise bildiği alandan dışarı çıkmaması, öğreni aktarması gerekir. Ama fıkıh ilminin bunlara ihtiyacı vardır. İnşallah dallanacağız, budaklanacağız, detayların zaman içerisinde konuşacağız, dertleşeceğiz. Bilgi birikimi belli bir bilgi birikimiz oluşacak. Bugün burada duruyoruz. Sizin sormak istedikleriniz var mı? Evet. <gülüyor> Allah razı olsun hocam. Evet, öncelik oraya ait. istersen sen. Sen usul, usulü tekrar eder Ben ona gerisin geri döneceğim. Yani o, o evet ona şey yapacağım. Bugün kendiliğinden geldiği için söyledik. Birisine mütekellimin usulü, birisine fukaha usulü deniyor. Adı böyle. Detayını inşallah daha sonra misallendireceğiz. Misallendirince daha iyi anlaşılacağını ümit ediyorum. Şimdi şu elime gelen kağıt ikinci sıradaydı. Dur. <gülüyor> Bu dersin nasıl çıkıyor? belli bir kitap var mı veya bizimle paylaşabileceğiniz notlarınız var mı? <gülüyor> belli bir kitap var mı derken yeni kitaplar biraz yani es eski kitaplar çok fazla da yeni kitap. Türkçe'ye tercüme edilen kitaplardan Zeki Yüttin Şaban'ın kitabı var. Onu esas alınız isterseniz dallanıp budaklanmayalım. İlahiyatta da okunan bir kitap. Zeki Yüttin Şaban ilahiyette okunan kitap. Var mı? buyur Sizin yok hayır hayır yani, yok yok ma maalesef yani Türkiye Arabistan'dayken Türkiye dönünce Türkçe yazalım dedik onun zararını görüyorum keski yazarak gelseydik çünkü oradaki imkanımız daha iyiydi Türkiye'ye gelince Türkiye'nin sıkıntılarıyla 28 Şubat'ın içine düştük geldik geldik birkaç ay sonra Türkiye'de ihtilal oldu vardığımız yeri yıkıyoruz galiba İstanbul'a geliyordum İstanbul'da deprem olmuştu şimdi Zeki Yüttün Şaban'ın nasıl diyeyim fıkı usulü var. Kalın bir kitap. Şöyle diyeyim bir de şu var. Eski kitaplar böyle başlamıyor kadim kitaplar. O sadece ne diyeyim ya Hanefi usulünü anlatıyor ya diyelim ki mütekellimin usulünü anlatıyor. Arada kitaplar sonradan çıkmaya başladılar. İki yolu birleştiren yeni kitaplara bunun için ihtiyaç var bu genel bilgi için. Dolayısıyla o yüzden onu verdim. Mesela onda paylaşırız. Yani zihnimize takılan şeyler, beğendiğimiz ve beğenmediğimiz yönler var şüphesiz. Ee, bir de tercümenin getirdiği sıkıntı var. İster istemez. Mesela Zeki Yüttin Şaban, Kur'an-ı Kerim'den misal verirken, hadisten misal verirken enfes. Çok güzel. Ama mesela Hanefi usulünde zayıf olduğu anlaşılıyor. Hanefiler ayet hadislerden kayda çıkartmak yerine imamlarının meselelerinden almayı ne yazık ki tercih etmişlerdir diyor. O meseleler nasıl çıktı? Ayet hadisten çıktı. Allah'tan kork. Denmez böyle yani. Denmez. Bilmiyorsan bilmiyorum der. <gülüyor> Veya bildiğin kadar söyle. Ama bu tekrar ediyorum. Yani bir insan, biz şunu da bırakalım. Bir şeyi bütünüyle hoşumuza bir tarafı gitmiyor diye silip atmaktan. Veya hoşumuza gidiyordu hiç kusur işlemez demeyelim. İnsanlar kusur işlerler. Yani bunda şüphe yoktur. Ee, diğer alanlardan faydalı bir kitap. Ee, zorlukların değil. Onun içerisinden özünü alıp e, yapabilirsiniz. Ben de notlar var, biraz şekillenmesi lazım yani belki o notların daha az öz olması bundan. İnşallah onları şekillendirmeye çalışayım, belki onları paylaşalım. Ama o kitaplarda genel şeyi bulabilirsiniz, genel bilgiyi bulabilirsiniz. Ben zaman zaman biliyorsunuz hatıralarla besleme istiyorum çünkü günümüzün buna ihtiyacı var. Bir şey daha günümüzde yani bizim akide kitaplarımızda, usul kitaplarımızda kabullenen ve inanan bir millete hitap ettiği için genellikle e, kurudurlar. Biraz da çatık kaşlıdırlar. Bunu şunun için söylüyorum. Günümüzde birer daha güler yüzlü misali daha bol kitaba ihtiyaç var. Günümüzün şartı bunu gerektiriyor. Onun için ama biz ne yapacağız? Onu okuyacağız. Kendimiz yüzünü güldüreceğiz. Başka <gülüyor> şey. Tamam. Kuruldu. Tamam. Buyurun. <gülüyor> Erkanal'da Hocam şöyle bir şey söylediniz. İlafet halife e, e, fakih bir mesele düştürdünüz. Mesela Allah Resulü şöyle buyurdu. Boynunda bir hat, boynunda biat halkası olmayan cahiliye ömrü üzere ölmüş olur. Ondan sonra benden önceki ne e, nebiler siyaset ederdi, nebiler yönetirdi. Yalnız benden sonra halifeler olacaktır. Halifeler ümmeti yönetecektir. Ve bir de Nur Suresi 55. Ayetinde, ayeti vardı. Bu nokta akidevin bir mesele olur daha önce söyledim. Esasen her farz olan mesele bir açıdan bakınca akidevi bir meseledir. İnkar ve kabul açısından. Ama bu o meselenin bütünüyle akidevi bir mesele olduğunu göstermez. Anlaşıldı? Çünkü halife tekrar ediyorum ne yapacak? Görevleri ehline verecek. Allah'ın hükümlerini tatbik edecek. Ve halifenin seçiminden başlayınız. Dolayısıyla neye kadar? Hükümler hepsi fıkhi bir meseledir ne ayrıca akidevi bir meseledir. Varlığını inkar ve ona isyan bir nevi akidevi bir meseledir. Yani binde yaklaşık nasıl diyeyim? 950'si belki fıkıhıdır. Binde 50'si belki de akidevi bir meseledir. Akide konu nasıl diyeyim? Akide kitabında incelenmek yerine eğer Şiilerle olan kavga ve mücadele olmasaydı kesinlikle bu ilim nerede yer alacaktı? Fıkıh kitaplarının içerisinde yer alacaktı. İslam akidevi bir meseledir. İslam yoktur diye bir şey Doğru değildir. Yoktur. Nasıl diyeyim? Caiz de değildir. Niye yoktur? Allah Resulü Ebu Cehil'i ey Ebu Cehil biz devlet idaresinden anlamayız. Gel İslam devletini veya İslam ordusunu sen idare et demedi. İslam bütününe taliptir. Zaten bir grubu, bir cemaati ve bir insanı değerlendirirken damgacı olmayın ama şöyle diyeyim. İslam'ın bütününü kabulleniyor, sahipleniyor, nasıl diyeyim, bütününe değer vererek hareket mi ediyor? Böyle bakacaksınız. Ben hadis dalını seçmiş bir insan olabilirim. O dalda ihtisasdan hoşlanmış bir insan olabilirim. Veya benim yaptığım gibi fıkıh dalını seçmiş bir insan olabilirim. Bir başkası İslam tarihini, bir başkası da tıbbı seçmiş bir insan olabilir. Bir başkası da kimyayı edebiyata seçmiş bir insan olabilir. Ama nasıl hadisi seçmek tefsirin kıymetini inkar etmek manasına gelmiyorsa... Fıkhın kıymetini inkar etmek manasına gelmiyorsa, birbirini bütünlediğine inanıyorsam, İslam'ın hiçbir rüknünü de inkar etme veya zayıf görme veya değersizliğine, inanma hakkına, salahiyetine sahip değilim. Basit bir şey söyleyeyim. Mümin kardeşlerin, bahar gelince, inşallah sonbahardan baharı özlemeye başladık. Bahar gelince, diyelim ki pikniğe gidip mümince tanışıp kaynaşmaları güzel midir? Güzeldir. İslam'ın bütünü bu mudur? Hayır, binde biri bile bu değildir. Ne zaman benim iddia ettiğim, benim yaptığım o köşe İslam'ın bütünü diye iddia etmeye kalkıyorsam, bütün şeyi oraya toplamaya çalışıyorsam bu ciddi bir hatadır. Ama ben bu alanda çalışıyor, diğer alanların varlığını kıymetini tanıyorsam ve onlarla yardımlaşıyorsam, İslam'ın bütününe sahip çıkıyorsam her insan kendi ihtisas alanında çalışmasında onun kadrini kıymetini dile getirmesinde bir sıkıntı yoktur. Bugünkü sıkıntılarımızda bir tanesi de odur. Şu tarafı bir yerde yurt dışında bir yerde tebliğin kıymeti üzerine azmi, şevki ve o üzerine konuşurken meğer oralarda bir sürtüşme yaşanmış. Tebliğ cemaatiyle sürtüşmüşler. Onlar cihadı inkar ediyor. Onlar da tebliğ inadına değil mi? Onlar da tebliği. Şimdi sözün yarısında bir tanesi kıpırdanıyor söz almak istiyor. Anladım neyse sonra sakinleşti. Devamında sakinleşti. Ben de noktaladıktan sonra dedim senin söyleyeceğim bir şeyler vardı. Şimdi kalk söyle. Nereden gördünüz dedi. Gözüm vardı gördüm. <gülüyor> Kalktı hocam dedi. Hep dedi tebliğ tebliğ dediniz dedi. Biz burada sıkıntılar yaşadık dedi. Bunun hiçbir cihadı yok diye. Siz tebliğle cihadı bütünleştirince bütün duygularım söndü dedi. <gülüyor> Şimdi ona söyle itiraz edecekmiş. Şimdi evet cihat vardır ama tebliğin kıymetini nasıl inkar ederiz? Veya tebliğ İslam'da var diye cihadın kıymetini nasıl inkar ederiz? Veya nasıl diyeyim, İslam'da, İslam bütünlüğüne sahiptir. Yani biz Allah'ın hükmünü yeryüzünde yaşatmak istiyorsak hiçbir gücü başkasının eline verme enayiliği işleyemeyiz. İslam dünyadır ve ahirettir. Bunun bütünüdür İslam. Yoksa bir tarafı değildir. Evet. Yani bunu payla zaman geldikçe şey paylaşacağız. Siz de göreceksiniz, biz de göreceğiz. Evet. Selamun Hocam. Selam. Siz, siz tanıyorsunuz ama diğer e, arkadaşlar için. Oğuz Öz için aradım. E, i̇ki tane metottan bahsettiniz hocam. Biraz bununla alakalı ben şeyi soracağım. E, aynı meselede yani fıkhi mezhepler arasında bazı meselelerde hani aynı illetten olmasına rağmen sonuç itibariyle farklı şeyler ameli olarak ortaya çıkıyor. Evet. Acaba bu metot farklılığından mı kaynaklı diye merak metot ettim. Metot farkının tesiri de var. Hadiseyi değerlendirişin bakış açısının da tesiri var. Yani kişisel evet, görüş evet. olarak var, var, var. var ama metot var. olarak da farklı yerlere götürebiliyor galiba. Evet, Aynı. evet var. Onu Bakın bir de zahirine yakın değerlendiriş üzerinde düşünmenin de farkı var. İnşallah e, ileride göreceğiz. Yani şimdi tartışma konusu açmasın diye söylemiyorum. Çünkü açılan konu detaylı her şeyle incelemeli ki yanlış manaya gelmesin. Ama şöyle diyelim isterseniz. Hani e, fakihliği tıbba çok benzetirler. Ta şeyde var bu. Birinci asırda var. Hicri birinci asırda hadisçileri eczacıya benzetirler. E, fakihleri de tabibe benzetirler. Ebu Hanife ile eczai arasında da böyle bir konuşma geçiyor. Şimdi şu bir doktor hastalığı biliyor. Nereden gelip nereye gittiğini biliyor. Tedavi yöntemlerini biliyor. Kız gelişmesini biliyor ve hastasını kurtarmak istiyor. Ama milletin görmediği bir açıdan, bir başka açısından ben bu hastayı diyor. Şöyle tedavi edersem daha çabuk sıhhatine kavuşur. Dolayısıyla daha az hastalığı, nekahatini çeker. Daha az kanama olur. Daha nasıl diyeyim? Kısa sürede kendini toparlar. Başkasına ihtiyaçlarını gidermek için de başkasına daha az muhtaç olur. Buna inanan bir doktorun bunu uygulaması doğru olandır. Öbür doktor buna inanmayabilir, kendine göre daha emin yoldur, o yoldan gitmeyi tercih edebilir. Böyle olunca da tıp ilerliyor zaten. Bu da öyledir. Gerçekten ne olacak? Bilgi birikimi yüksek olacak. Gerçekten hastalığı kurtarmak için, deney yapmak için değil günümüzün sıkına gerçekten hedefi hastayı kurtarmak ve hastanın iyiliği olacak. Öyle olunca farklı metot deneme hakkı vardır. Bu insan bu başka türlü denemesi hatalı bulunuyor. Yani bunun çok daha iyi olduğuna kesin inanıyor. Bilgisi de bunu gösteriyor. Dolayısıyla inandığını tatbik etmemeyip inanmadığını uygulaması hatalı bulunuyor. İşte hatta bu demek. De de detaylarını inşallah paylaşacağız. Evet. Allah razı olsun hocam. Teşekkür Haftaya görüşmek üzere inşallah. Tamam, Sağlıklısınız.